Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bendeniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz Hocam hoş geldiniz Hoş buldum teşekkür Nasılsınız? ederim Nasılsınız inşallah Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah afiyet versin Amin. Hocam bugün bu merhamet üzerine konuşalım diye düşünüyorum ee, yani İslam'ın merhamet konusundaki ölçüleri e, Müslümanlar arası ilişkilerde e, ortaya çıkan ve merhametsizlik kelimesinin bazen hafif kalacağı e, bir takım e, tavırlar davranışlar, olaylar e, insanlık planında Karşı karşıya olduğumuz merhametsizlikler, bunların işte insanlık planında yine ortaya çıkaracağı çürümeler, kokuşmalar, tefsühler, coğrafyamızda zaman zaman ülkemizde yaşanan merhametsizlik görüntüleri, aile içerisinde e, merhametin hangi oranda yaşadığı ya da yaşamadığı farklı e, kategoriler arasındaki ilişkilerde merhametin hangi boyutta yaşadığı yaşamadığı insan olarak bunun bizde ödeteceği bedeller yani geniş bir alan var diye düşünüyorum evet. yani e, bizimde bütün sözlerimize Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Yani rahmet Peygamberinin ümmetiiz. E oralardan yola çıktığımızda başka bir insan profili oluşması lazım. Bir de mevcut insan profili. Yani siz de merhamet konusunun Bugün önemle gündeme alınması gerektiğini düşünüyor musunuz diyerek başlayayım soruyu hocam. Hocam yani söz kilitleniyor herhalde. Söz kilitleniyor. Hiçbir şey olmasa merhameti gerektiren hiçbir şey olmasa insan ile Allah'ın en çok buluştuğu kelime Rahman ve Rahim kelimesidir evet, evet Bismillahirrahmanirrahim'de başlıyoruz Evet Yani yemeğe Veya işe veya arabaya Besmele ile başlamak Oturmak yetmiyor Niye Rahman ve Rahim Kelimesini bu kadar kullanıyoruz Bunu bir tefekkür etmemiz lazım Evet Yani Bismillahirrahmanirrahim diyerek e, Bir koyunu kesiyoruz. Bu bize helal oluyor ama yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın gaddar kulları olmayı biz oturtacak bir sandalyeyi bulamayız hocam. Rahman Allah Rahim Allah Latif Allah, Kerim Allah gaddar kulları var katı kulları var. Yani bu kabalık Ümmeti Muhammed'e ait bir karakter değil Hocam, çok, çok güzel. İthal neslin ithal hastalıkları bunlar. Bu i̇thal. bir ithal hastalık hocam. İthal nesil, ithal hastalık dediniz. Yani birazcık açalım. Orjinal nesil ashab-ı kiramdır. Allah onlardan razı olsun. Onların evet. peşinden kıyamete kadar e, gidenlerdir orijinal nesil. Sonraları e, İslam'ı dışarıdan izleyip biz de girelim bu dine diye girenler. Ola ki bu hastalığı getirdiler Merhametsiz mümin Nasıl merhamet bekler kendisine Merhametsiz o mümin, mümin Tasavvur edilebilir mi hocam yani? Ederim Allah'ın rahmetinden Kopmuş birisi olarak ederim evet, hocam. Evet, evet. Yani kendisine Gelince e, Allah'ın Meleklere gösterdiği Rahmetini bekliyor Peygamberine gösterdiği rahmetini bekliyor Öyle dualar ediyor Mesela çocuğuna gösterdiği merhamete bakınca disiplin adı altında sıfır merhamet. Evet. Kendisi kaynama noktası kadar istiyor merhameti. Buhar olsun merhamet, nefesimde girsin düşünüyor. Yani ben e, oğlunu affetmeyen bir baba oğul e, hakemliğine girişmiştim. Mesela hayatımda böyle en etkilendiğim olaylardan birisi budur. Ee, ...yani baba dedi ki... Se ...bunu öldürmüyorum... ...işkence çeksin ömrünün sonuna kadar diye... ...yoksa öldürmeyi hak ediyor... Allah ...diyor Allah. baba şimdi... Allah Allah. ...yani oğluna... ...içindeki Bu kadar garizi, bir, birikmiş. E, ...yani evet. öldürmeyi bile az buluyor... ...yaşasın da... İşkence çeksin. ...hep işkence edeyim ben... Evet. ...işkence edeyim düşünüyor. ...ben böyle 5-10 dakika... ...aftan merhametten... E, ...söz edince... E, Baktım hiç bu sözleri duymuyor. Kulak tıkalı Üstüne anda. Üstüne düşmüyor. Cebinde hiç. de sigarası var ama. Sigara helal mi dedim? Ee, dedi haram değil ama mekruh en azından. Çünkü baktık ki oğlunu affetmeyecek. O konu görüşülmeyecek. Belki de oğlu da yani hak ediyordu cezayı ama başka bir boyuttan bakıyoruz şimdi. Dedim ki mekruh da olsa e, hesabı sorulacak. Bunların kıyamet günü. Bir, bir, bir. Sen yüz bin sigara içmişsindir şimdiye kadar dedim. <gülüyor> dedi ki, e, öyle dedi Allah affetmeyecek olsa hiçbirimiz dedi cennete giremeyiz zaten dedi. Allah Allah. Dedim ne af ne işin var senin affla dedim. E dedi müminiz de dedi. Ondan sonra ben de Allah lütfetti dedim ki, yok ya dedim yüz binlerce sigara iç. Ondan sonra af diye bir kelimeye tutun, merhamet diye bir kelimeye tutun. Böyle bir şey olur mu dedim ya. Asas büyük günahkarların hafife ihtiyacı var dedi. Evet. Efendimiz buyurmuyor mu dedi önce kebair ehliye, büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim demiyor mu dedi. Sen hariç dedim. <gülüyor> Çünkü sen buna inansan kendin bunu uygulardın dedim. Evet. Uygulamadığın bir şeye nasıl inanıyorsun sen dedim. Sen bunun için benim sigaramı karıştırdın dedi. Evet, evet dedim. Hocam çok duygulandım. Ee, birkaç ay gözüme görünmesin Tamam dedi affediyorum dedi evet. Birkaç ay görmeyeyim bunu dedi evet. Şimdi bu Çok hoş bir nokta hocam İnsan bir bu zaviyeden bakması lazım evet. Yani Allah ki Azze ve Celle Yüz kişinin katiline bile rahmetini açtı. Bir de istikbal eden melekler gönderdi Onun için evet. Yani derler ki İblis bile beni affetmeyecek misin vermiş de allah Teala da bul Adem'in mezarını Secde et ona Affedeyim evet. seni demiş ben onun dirisine de secde etmemiştim Demiş <gülüyor> Yani bu ne kadar tabii Sahih o konuda bir bilgim yok Belki İsrailiyattandır Ama yani şeytana bile Af kapısını merhametini açan Bir Allah'ın işte beş kuruş etmez Dünyanın bütünü Allah katında Sinek kanadı kadar etmiyor da Senin dünyada payın ne Sana tekabül eden olay ne Evet. De sen yani ne olacaksın da bu kadar büyük merhamet dünyasında Merhamete en çok muhtaç mahluklar olarak Merhamet kelimesinden payı olmaması bir insanın Ağlanacak bir durum hocam evet. yani Halimize ağlanacak bir durum Rabbim yani hepimizi şeriatıyla ve bizden görmeyi murat buyurduğu ahlakıyla donatsın yeniden Amin. Burada bir noktayı daha belki siz temas edeceksiniz Yani bu merhamet kıtlığı bir hastalık ve bir afet. Keşke bireysel kalsaydı, kurumsallaşmış durumda yani anti merhamet ve katlılık, kabalık kurumsallaştığı zaman belki yüz kat daha vahim oluyor hocam. Nasıl ne kastediyorsunuz? Mesela sizinle benim aramda bir tartışma konusu var. Ben size merhamet etmiyorum. Evet. ama sonra geliyorum akşam dernek kuruyorum size merhametsizlik yaşatmak için ilkeler belirliyoruz 20 kişi oluyoruz <gülüyor> evet, ya 30 çok, kişi oluyoruz çok, çok ilginç evet yani bu hani çete suçu olunca e, kanunlar kat kat artırıyor evet, cezaya evet. bu çete suçunun da ötesinde yani Bismillahirrahmanirrahim diye bir dernek açılışı yapıyor arkadaşlar derneğimiz hayırlı olsun Bismillahirrahmanirrahim diyorsun Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla dernek açıyorsun. Düzününüzün ilk on maddesi belli kitleleri affetmemeye dayalı. Evet. Yani cihadı. Mesela bunların ne tür böyle müesseseleştiklerini görüyorsunuz? Hangi alanlarda mesela bu tarz kurumsallaşmış merhametsizlik yapıları? Şimdi anti merhamet diye bir dernek yok herhalde. yani Bu Kimse bunu yok. E, ama, tabelasına böyle yazmıyor. Tavırları kimse. sebebiyle kastediyorsunuz. Ta, yani tavırları ve kurumsallaşıyorlar. Mesela ben başkanım dernekte. Geliyorum arkadaşlar. Filan açıklamayı yapan melun mendeburlarla savaşıyoruz tamam mı? Diyor. Evet. Orada on kişi de yönetim kurulunda danışma kurulunda beni dinliyorlar. Bir tanesinin kalkıp ama Allah'tan korkmayı unutmayarak bunu yapalım. Demesi, evet, gerekiyor. Evet. Demesi gerekiyor. Mesela işte bombaladı bizim çocuklarımızı perişan ettiler. Bir kişi de onların çocuklarını öldürsün dediğinde hayır biz çocuk öldüremeyiz. Bizde yani. çocuk öldürmek yok. Aynısıyla intikam alın Allah buyuruyor. Evet. Bunu bize çocuk atmadı bu bombayı. Dolayısıyla biz onların çocuklarını niye muhatap alalım? Diyen denge bulunduğu zaman İslam vardır orada. Evet. Gözü dönüp hareket eden insan gözüyle Allah'ın şeriatını göremeyen insan, yani o manada gözü dönmüş bir evet. insan, merhametini kaybetmiştir. Dengenin kaybolduğu yerde merhamet yok zaten. Allah korkusunun olmadığı yerde merhamet yok. Kendisi cehennemde yanma pahasına dünyada birisini yakmamalı bir insan. Yani bizim merhametimiz değil mümin kardeşlerimize. Kafirlere bile sirayet etmeli. Hayvanlara sirayet etmeli. Yani meşhur hadis-i şeriftir hocam, yani dinleyenlerimiz de muhakkak biliyorlardır Bunu teberruken şefaatine nail olmak için Efendimiz'i zikredelim hani ashab kiramla bir yere gidiyorlar herhalde hacet için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o bir miktar uzaklaşıyor orada. Evet. Yani bir, bir on dakika yok diyelim Efendimiz ayrılmış o beraberlikten. Onlar da sahabe diyor ki bir ağaçta bakçık bir kuşun yavruları var. Evet. Hayvan yem bulmaya gitmiş yavrularına onlar da yavruyu almışlar Oynamaya başlamışlar. O arada da ana gelmiş yuvasında yavruyu görmeyince işte hayvan bağırıp çağırıyor. Efendimiz Aleyhisselam da dönmüş. Döner dönmez de kuşun çığırışlarını görmüş, evet, duymuş evet. Efendimiz Allah'ı selam. Şu cümle çok enteresan hocam. Bu kuşcağızı bağırtan hanginizdir demiş. Evet. Eğer yavrusunu seviyorduk falan demiş. Üzmeyin hayvanı, koyun yerine demiş. Merhamet hocam evet. Merhamet. Rahmeten lil alemin Rahmeten lil değil Alemlere, Alemlere rahmet, rahmet evet. Çok kabaca hocam Domuzlar bile buna dahil ya. Domuzlar da bir alem çünkü evet. Domuzlar bile bir alem Yani rahmeten lil alemin Domuzlar için bile rahmet olarak gelmiş Kendi eşi için Kendi doğurduğu çocuğu için Öz annesi babası için Velev üvey annesi babası için Merhamet duygusu köreldiği zaman bir müminin haçla aldanmamalıdır hocam. Hac aldatır o zaman. Yani, yani haçla aldanmamalı. Yani, Hac bunu telafi haç, eder. Yani senin eşine olan zulmünü çocuğuna olan zulmünü hacca gitmiş olmuşluğun kaldırmıyor. Buna çünkü kul hakkı diyoruz. Haç kul haklarını silmiyor. Silmiyor. Silmiyor. Yani. Burada çok büyük bir nokta var hocam. Rabbimiz bu kainattaki düzenini kendisi hariç Allahu Teala hariç her mahluku birbirine muhtaç yaratmış. Bu kadar basit hocam. Evet. Allah Teala'ya çıkardım. Herkes birbirine muhtaç. Bu muhtaçlık birinin zengin, birinin fakir, öbürünün güçlü, öbürünün zayıf, birinin erkek, öbürünün kadın, birinin çocuk, birinin baba olması şeklinde tecelli etmiş. Evet. Mesela baba ve evlat e, üst ve alt anlamına geliyor Zengin ve fakir üst ve alt anlamına geliyor Eşler arasında bir üst yöneten yönetilen, yöneten, yönetilen İşçi, var. işveren İşçi, işveren Yani bunları 50-60 kalem Şeklinde sayabiliriz Bütün bunlarda Eğer rahmet duygusunu kaldırırsak Sadece yasaların belirlediği Patronluk yetkisi işverenlik yetkisini alırsak Sadece babaya şeriatın ve kanunların diyelim verdiği yetkileri kullanırsak yani merhametsiz kağıt üzerindeki yetkilerle donatıldığını düşünen bir anne baba kolay kolay Allah'ın rahmetiyle sonuçlanacak bir hayat yaşayamıyor bunun için acizliğimizi Allah'tan başka hepimizin birbirine muhtaç mahluklar olduğumuzu bir tek Allah kimseye muhtaç değil o samettir çünkü Allah da şöyle deniyor hocam Yani bu işler hep hukukla Belirlenmeli şartları Konmalı Hani Merhamet bir inisiyatif Ona bırakılamaz Yani o inisiyatifi kullanır Kullanmaz adam Keyfi bir durum ortaya çıkabilir Onun için her şey hukukla Belirlenmeli Doğru. gibi de bir Doğru. Yaklaşım var Buna Efendimiz Aleyhisselam ne cevap veriyor Kestiğiniz hayvanı keskin bıçakla Kesin merhamet bu işte. Hocam. Evet. Yani Nasıl hayvanı olsa kesiliyor. Mesela bismillahirrahmanirrahim deyip Destereyle de kesebilirsin bir koyunu değil mi? Evet. Kesiliyor mu? Kesiliyor işte kan kan da akıyor. Testere de testereyle kurt kurt kurt kestik hayvanı. Evet. Ama rahmeten lil alemin bir peygamber ne diyor? Allah her işi güzel yapmanızı ister diyor. Sonra örnek verirken de evinizi şöyle yapın böyle yapın buyurmuyor da şu cümle ne kadar acayip hocam ya Allah her şeyi güzel yapmanızı murad eder, her şeyi güzel yapın, iyisinden yapın, kestiğiniz hayvanı da keskin bıçakla kesin diyor. Şu evet. örnek merhamet evet. nokta hukuk olacak, hukukun kendisi merhamet olmalı zaten. Evet. Hakkı zalim içinde olmalı. Çünkü zalimin de elini tutun ifadesi var efendimizin cümlesinde. Zalimin de elini tutun. Ya Rasulullah zalime nasıl yardım ederiz biz? Engelleyin. Onu da kurtarın böylece. Zulmünden kurtarın yani onu. Zulümden mazlumu kurtarıyoruz. Zalim'in de azap çekmesini önlemiş oluyoruz. Çünkü evet. bunun hesabını verecek. Yani zalıma bile merhametimiz var bizim. Ama bu doktor merhametidir. Acı, Ameliyat. Acısa da iğneyi batıracak doktor. Evet, evet. Yoksa merhamet hiç gözyaşı akıtmamak değil. Ağlasın çocuk ama ömrü ağlamakla geçmesin. Evet. Şimdi ağlasın zararı yok Ömrü ağlamakla geçmesin Yani elbette e, Kanunlar katı kurallar koyar Koymak gerekiyor Bu da bir merhamet çeşidi Yani biz isteriz ki Hiç yağmur yağıp caddelerimiz ıslanmasın e, Nereden Abi. su bulup içeceksin sonra evet. e, Kışın biraz soğuk olacak Kar yağacak Mikroplar kırılacak Ondan sonra toprak suya doyacak ki Yazın sen çiçek göresin buğday göresin diye tefekkür ediyoruz Bunların hepsi ayrıntı hocam Biz e, Müminler olarak Oturup Suriye'de durumumuz iyi değil Suriye gitti herhalde diye Tefekkürler ediyoruz değil mi evet, Mesela evet. programdan önce sizde oturduk Ne oluyor dünyada neresi evet, gitti evet. neresi kaldı Diyoruz oturup hocam Bizim merhamet duygumuz duruyor mu? Ashab-ı kiramdan beri devraldığımız. İhsan dediğimiz her şeyi iman kalitesinde yapma kalitemiz duruyor mu? Cami doluyor ama neyle doluyor cami? Hı hı. Çocuğumuza biz imanın şartlarını öğrettik ama Allah'ı görmesen bile o seni görüyor kalitesinde mümin olacaksın şuuru verebildik mi? Yani biz hocam kabası duran ama ince öz ayarları Kaybolmuş gibi bir İslam yaşıyoruz şimdi Merhamet eksikliğimiz bundan Yani mümin mümin kardeşine vuruyor Veya bıçak saldırıyor Veya işte kurşun atıyor diyelim Bunu bir insanlık dışı Müslümanlıkla hiçbir şekilde alakası olmayan bir iş Bu bir afet değil mi? Mümin mümini tabii, öldürüyor tabii. Bundan daha büyük afet ne biliyor musunuz hocam? Allahu Ekber diyerek yapıyor bunu Ya ya yani facia anne insan öldürmek. Ben bir ara şöyle bir şey demiştim hocam. Yani bir insan mesela Bismillahirrahmanirrahim diyerek eşine tokat atmaz. Birine çelme takmaz. Değil mi? Yani birine vurmaz. Müslümanken yapamaz. Bunu. Yapmaz bunu. Şimdi ama <gülüyor> Dediğiniz ne kadar haklı Yani Allahu Ekber deyip Bir başka Müslümanı bir kesiyor kıyıyorsun. Bir cana kıyıyor Belki yani. de 10 yaşında bali olmamış evet. Hiçbir şekilde Allah'ın Hesap sormayacağı bir çocuğu Katlediyorsun, katlediyorsun. Katletmeye benzer Tahkir ediyorsun, sadece katletme sorunu yok hocam. Çocuğun şahsiyetini katlettikten sonra can yaşasa ne olur? Çocuğu Anadolu deyimiyle beş paralık yapıyorsun toplum içerisinde. Bu da bir katliam çeşidi. Bu demin şey söyledin. Yani oturup Müslümanlar olarak yani düşünmeliyiz dediniz muhasebe yapmalıyız. Bunun celseleri yapılıyor. Yani celseleri mesela merhamet üzerine. Yani şimdi biraz böyle bir celse şu İnşallah. yapmaya İnşallah. çalıştığımız şey. İnşallah. Böyle bir celse hocam biraz belki böyle daha alan alan mesela yönetici yönetilen ilişkilerinde merhamet ...nerede olması lazım... ...nerede yok oldu... ...yani biz oradaki... ...yüreğimizin... ...hani daralması nereden... ...işte aile ilişkilerinde nerede... ...işçi işveren ilişkilerinde nerede... ...sokaktaki insan... ...Müslüman toplumlar... ...farklı Müslüman kavimler... ...ilişkilerinde neredeyiz... Yani ...biraz... Şöyle insanlara dokunsak, kendimize dokunsak. Kendimize evet. dokunalım hocam. Biz de insanız ve evet. biz de Müslüman olarak bu toplumun içinde yaşıyoruz. Evet. Ben müsaade ederseniz önceki cümlem sorunuza ha, cevaptı. Lütfen. Hani kurumsallaşma dedik ki, evet, evet. kurumsallaşmaya bir örnek veriyordum onu. Yani ha, zulmetmek, merhametsiz yaşamak bir boyut. Evet. Ama Allah'a u Ekber diyerek bunu yapmak, bu boyutun ağır tarafı kurumsallaşma Kurumsal, bu işte. Evet. Yani ne yapıyorum? Dini yanıma alıyorum. Ya. Allahu Ekber gibi yerle göğü birleştiren bir kavramı kullanıyorum bu zulümde. Merhametsizliğimde evet. Bu, bu korkunç bir şey korkunç hocam. Bir korkunç şey. bir şey. Burada birkaç kere... Nasıl gelir? Ona da bakalım. bunu. Buraya bir insan nasıl geliyor? Buraya ge nasıl geliyor? Bunu, ona da bakalım. Buna, buna geleceğiz. Bu e, konuşmalarımızda birkaç kere örnek verdim. E, beş altı hoca ...bir medreseyi ziyarete gittik... ...birkaç yıl önce... E, ...bir tür baskın gibi oldu medrese... ...medresedeki hoca efendiler bizi beklemiyorlardı... Evet. E, ...ama mecburen biz derslere girdik... ...hoca efendiler olarak dersleri... ...okuyuşlarını dinledik... ...bir hoca efendi... ...talebesine sinirlendi... E, ...çok affedersiniz... ...dinleyenlerimizden de af istirham ediyorum... Eşek herif dedi. Evet. Şey, senin bu dersi kaç gündür beni defol bakayım filan böyle bir ciddi hakaret etti ve bu mikrofonun önünde uygun olmayacak bir iki söz daha söyledi. Allah alem hoca efendi haklıydı. Yani sinirlendirdi hocayı. Bir de biz misafir olarak dersini çabuk bitirsin çocuk da bizimle ilgilenecek diye bekliyordu. Hoca efendilerden biri şu anda yaşıyor Allah ömürler versin. Biz sonra yemeğe götürdüler bizi derken kimleri alıyorsunuz? Talebe olarak dedi en yaşlımız oydu o zamanlar 60 yaşlarındaydı hoca efendi işte saydı filan filan türden talebeler okutuyoruz Fakat dikkatimi çekti siz eşekte okutuyorsunuz dedi <gülüyor> <Ondan sonra gülüyor> Hocam gülecek bir şey ama orada olsaydınız değil. ağlardınız değil, değil. Bir de e, medrese sahibi anlayamadı bu cümleyi e, Yani hocam ne demek bu dedi Biraz önce dedi tam 14 sayfa Kur'an okuyan bir çocuk derslerini iyi okumadı diye ona o cümleyi kullandınız siz dedi. Evet. Sonra da bu eşeğin sırtına Kur'an yükleyeceksiniz dedi. Ya allah, allah. allah Teala da e, kitap taşıyan eşekler diye Yahudileri konuşuyor dedi. Siz kimi kime benzetiyorsunuz dedi. Dedi hocam o çocuğun yaptıklarını bilseniz keserdiniz onu dedi. Böyle bir çocuğun hocası olma o zaman dedi. Bırak onu dedi. Başka eşekten anlayanlar okutsun dedi. Ee, biz tabi yani destek verdik. Evet böyle filan. Tuttu dedi ki hanginiz böyle okumadınız ki hocalarda dedi bana sataşıyorsunuz dedi. Hmm. Ee, ben de o zaman söze karıştım dedim ki yani biz bir gelenek vardır diye Kur'an terbiyemizden mi taviz vereceğiz? Evet. Hepimiz böyle yetiştik belki. Ama ezanın yasaklandığı bir zamanda Allah demenin suç olduğu elif cüzünün silah kabul edildiği bir zamandaki hoca efendiler pedagoji bilmiyorlardı. Düşman da zaten başka türlü bir fırsat vermiyordu. Cebrem ve Kahrem böyle bir eğitim yaptılar. Biz artık teknoloji çağındayız. Çocukların bunu bütün gün boyu birbirleriyle muhasebe edebilecekleri bir zamandayız filan diye izah ettik. Hoca efendi üzüldü tabi. Ama merhametsizliğin bir boyutu bu hocam. Evet, Yani. Evet. ...Kuran medresemizde bile... ...kurumsallaşabiliyor bu merhametsizlik... Evet. ...yani ehli Kur'an... ...Allah'ın dostları... ...Allah'ın en yakınındaki kulları... ...ama... E, ...gel ki onu biz o mantıkla göremiyoruz... ...bunun tabi meselemiz eğitim meselesi değil... E, ...merhametsizlik... ...nasıl kurumsallaşıyor... Evet. ...şirketleşiyor... ...ve muteber hale geliyor... ...muteber hale geliyor... ...bu çok önemli bir boyut... ...şimdi ben bunu tamamlayayım diye sizden izin istedim tekrar sizin sorunuza gelelim hocam ayrıntılara girdiğimizde merhamet kıtlığını siyasetten önce aileden başlatmamız lazım evet. çünkü siyaset annelerin doğurduğu annelerin büyüttüğü öğretmenlerin yetiştirdiği insanlardan oluşuyor Doğru, yetişmiş insanlar diye kabul ediyor mesela ne diyoruz hep Annesi babası ayrılmış çocuklar sorunu diye bir sorundan bahsediyoruz. Evet. Mesela işte bağımlılık yaşayan çocukların işte pedagog kardeşlerimizle görüşüyoruz. Nasıl başlıyorsunuz araştırmaya? Mesela en yakında bir pedagog hanımefendiyle bir mesele görüşüyorduk. Önce dedi annesi babası ne zaman ayrıldılar diye başlıyor. Belki ayrılmamıştır dedim. Büyük oranda ayrılmışlardır diyor. Evet. Demek ki Anne babanın yokluğunu bir kenara bırakalım. Ayrılmış olması bile bir çocuğun geleceği açısından evet. e, sorunlu. Dolayısıyla biz siyasette merhamet niye yok derken bu merhamet anne kucağında niye alınmadı diye başlamamız lazım. Evet. Yani ailede merhamet kıtlığı, merhamet eksikliği herhalde bu işin abdesti, tahareti gibi hocam. Evet. Nasıl namazdan önce Abdest yoksa namazın nesini konuşuyor? Nasıl oluyor hocam? Mesela ailede merhamet kıtlığı, annede nasıl oluyor, babada nasıl oluyor? Anne baba ilişkilerinde nasıl ortaya çıkıyor? Hocam e, herhalde e, şöyle diyelim aileyi, siyaseti medreseyi, hiçbir şeyi konuşmadan önce insanın nasıl mesela kanserli insan var nasıl işte deli diyeceğimiz akıl nimetinden mahrum insan var Merhametten mahrum, despot yani tedavi görmesi gereken e, insanlar da tek tük olabilir evet. Yani anne olmak illaki baba olmak illaki merhamet yüklü olmak anlamına gelmiyor hocam Anne de baba da olsa e, meczup diyeceğimiz bir halde olabilir Evet. Çok yakın e, bir iki gün önce e, bir hanımefendi soru sordu Dedi ki 5 yaşında annem benim üzerinde dedi sobanın ateşlerini söndürdü dedi. Anladım. Sobadan köz evet, alıp evet. avucun içinde söndürtmüş onları. İşte yaramazlık yaptı çocuk diye. Evet. Şimdi ben evlendim. Ben de çocuk sahibi oldum. Annem e, yatağa düştü dedi. Evet. Çağırıyor babam annenin derin hizmetleri var. Gelsene yavrum diye gidemiyorum hocam dedi. O yaralar hala avucumda benim. Evet. Yani, Kadın 25 yaşında olmuş. 20 sene önceki acıyı unutamıyor. Yani ben vebale girecek miyim? Ee, dedim ki ona Bacı dedim. Yani o yandı sen yanma dedim. <gülüyor> evet. Belki vazifen değil, belki sana yasalar bunu emretmiyor ama git artısını kazan bu işin. Gidemiyorum hocam, ayağım gitmiyor dedi. Dedim ki annen o gün delirmiş olmasın dedim. Hala deli dedi. Eşin evet. e hala deli ise o zaman haksızsın gideceksin dedim. Kendini doktor kabul et. Yabancı bir kadına iyilik yapıyorsun diye düşündüm, ikna ettim. Güzel, yani güzel. gideceğim de inşallah e, sevabından mahrum oluyor kızcağız. Kız evet. sevabını kaybediyor. Şimdi 3 tane, 5 tane böyle deli muamelesi yapılması gereken anne baba olabilir. Bunu evet. bir kanun olarak bir kenara koyalım. Devletin vazifesi veya toplumun vazifesi bu tipleri hastaneye sevk etmek. Hatta evet. Hatta hatta burada Fıkı boyutunuz başka bir zaman ele almak kaydı şartıyla şöyle diyelim. Ola ki bunların bu tiplerin tespit ediliyorsa bekarken evlendirilmemesi lazım. Böyle bir kadının evlendirilmemesi lazım hocam. Evet. Yani sadece kısır olduğu için doğum yapamayacağı için filan ilacı kullandı doğum yapamaz deniyor ya bazı kardeş evet. o evlenemiyor sadece onlar değil. Bu tip yani psikolojik psikiyatri düzeyinde psikolojik sorunu olan... Kadınlar ve erkekler evlenmemeliler hocam. Evet. Çünkü bunların evliliği hem eş sorunu üretiyor beraberinde yani çocuklar, hem doğurduklarını toplumun yani. başına bela olarak doğuruyorlar. Kendileri de azaba müstahak bir hayat yaşıyorlar. Kıyamet günü sadece dünyada psikiyatrik ilaç kullanarak sıkıntı çekmekle bitmiyor ki ahiret var. Çünkü deli olsa mesul olmayacak ahirette. Deli değil evlilik nedir biliyor. Hayat evet. nedir biliyor üstüne başına bakmasını biliyor. Bu tip anne babaları çıkaralım hocam. Evet Bunun dışında anne ve baba Merhamet deposudur zaten Yani allah Teala'nın evet. Yani Yüz rahmetinden işte 99'unu kendisine sakladıysa Böyle bir şey misal Kaba bir misal veriyorum Bir tanesini analara koydu da Erkeklere belki babalara onun Kim bilir onun da binde birini mi koydu evet. Ana olduğu gibi merhamettir Hani derler ya ağlarsa ağlar, ana ağlar Gerisi yalan ağlar evet. Bu Kesin böyledir yani. Bunu da ancak annesini kaybeden biliyor tabii. Varken evet, evet. ne hikmettir bu kıymet bilinmiyor. Anne baba merhamet yüklüdür hocam. Merhamet evet. yüklüdür. Baştaki cümlemi tekrar ediyorum. Bin anneden dört tanesi hastaneliktir. Ya bunu konuşmuyoruz. Yani evet, Bu, bu evet. vaka olur. Kolu kopuk bir annede doğabiliyor. Mesela bebek e, falan hastalıkla, sandvam filan hastalıkta doğuyor. Özürlü diyoruz. Özürlü anne baba olabilir ama annelik babalık merhamet demektir. Evet. Bu merhametimiz niye işlev görmüyor ailede de Siyasette sorunlu merhametsiz insanlar çıkıyor Mesela en basit hocam bir örnek vereyim Mesela İmam Efendi merhametli olmalı değil mi? Tabii İmam Efendi Cuma hutbesi okuyor bir buçuk saat Vaazda da yarım saat uzatmış iki saate çıkmış Yirmi dakikalık Cuma namazı iki saat olmuş Merhametsiz bir insan bu <gülüyor> Merhametsiz. Sahabe döneminde Muaz böyle bir şey yapmaya kalktı, sabah namazını uzattı Efendimizin cevabını. Sen ne yapıyorsun Muaz? Ya? Arkandakilerden yolcu olan olur, hasta olan olur, işi olan olur, yaşlısı var bunların buyurmuş. Şu merhamete bak hocam. Evet. Hastayı düşünüyor. Demek namazda bile, yani, imamette bile merhamet. Yani Muaz meşhur gitmiş Rabbı uzun uzun okumuş. Ee. Evet. Adamın da. Şimdi merhamete örnek veriyoruz hocam Arkadan birisinin de bahçe sulama günüymüş Yani evet. harkı kendi tarafına hı hı. akıtacak Geç kalınca sulama vakti bitiyor adamın Adam da böyle namaz olur mu diye bırakıp gitmiş <gülüyor> evet. İslam'ı yeni öğreniyor adam Gelip de Efendimiz'e de şikayet etmiş ama evet. Senin imamın böyle yaptı Efendimiz ona ent diye buyurmuş Sen fitnemi düşürüyorsun insanlara ya, Allah Allah. Sonra da buyurmuş ve ve müsafira, ve vardır bunların, ihtiyaçtosu vardır. Şimdi i̇mam Efendi hutbe okuyor, prostat hastası ihtiyarı düşünmüyor ama evet. adam Cuma vaktine zor abdest almış gelmiş, e Cuma haftalık mecburi bir ibadet, adam çatlıyor diz üstünden diz üstüne atlıyor İmam Efendi anlatıyor. <gülüyor> ee, şimdi cuma, cuma günü yaşlısını ihtiyarını düşünmeyen İmam Efendi de merhamet kıtlığı var. Bu İmam Efendi nereden geliyor? Ya annesinden bu dikkatsizliği kapmıştır. Annesi de bebekken onun bu hassasiyetlerine dikkat etmemiştir. Ya medresesinde almıştır. Yani. Veya medyanın etkisindedir. Yahut da nefsi onu abartıyor. İyi konuşuyorsun. Devam et diyordur. Boşuna konuşuyordur. Allah'ın razı olmadığı işi konuşuyor çünkü. Evet. Nefsi için konuşuyor. Tekrar baş cümleme dönüyorum hocam. Anne baba Güneş gibidir merhameti bitmez hiç anne bu kendi çocuğuna en azından evet. kendi çocuğuna tıpkı güneşin böyle bir yakıt kullanarak ışık vermediği gibi enerjisi kendinden olduğu gibi annelik babalı kendiliğinden merhametli olmak demektir. Evet. Bu kendiliğinden merhametten kaynaklanan süt veriyor anne biyolojik değilmiş annenin süt üretmesi mesela biz hep zannediyoruz ki doğum yaparken bir vanada açılıyor süt emzülüyor hissiyattan kaynaklanıyormuş bu. Evet. Sonra öğrendik bunu tabi. Yani kadınların süt Allah öyle bir, öyle bir, yani merhamet çocuk kaynağı. hissiyatından kaynaklanan bir şey süt evet. çıkması kadında, evet. göğüslerinde yavrusuna süt çıkması, bu sebeple hocam annelik ve babalık kendiliğinden merhamettir zaten. Bu nereden peki kayboluyor? Evet. Çocuğa nasıl tokat atabiliyor? çocuğu evet, ağlarken belki bunu işte e, hakikaten insanımızın önüne koymak lazım. Ah, yani, bunu, bu dosyayı açıyoruz evet, şimdi biz. Bu evet. Bunu açtık, anladık mı siyaseti de anlamış olacağız. Doğru. İmam Efendi'yi de, Hoca Efendi'yi de anlamış olacağız Doğru. veyahut da filan işvereni işçiyi işvereni de, de işvereni de anlamış olacağız. Hocam merhamet anne de babada doğaldır diyoruz. Kendiliğinden yani annelik babalığın ürettiği bir şey bu diyoruz ya. diyor. Yani insan olduğumuz için gavur annede de merhamet vardır. Tabii. Mümin annede de vardır. Ee, veya ateist filan neyse artık. İşte ya, kuşta bile var. Ana kuşta bile var. O zaman hocam, <gülüyor> bu eğer yüzde yüz anneyle babayla ilgili annelik veya babalık diyelim onlarla ilgili ise Anne de merhamet kıtlığı... ...babada merhamet kıtlığı varsa... ...hiç Bukhari'ye... ...Ömer Nasübben İlmihali'ne dönmeye gerek yok... ...insanlıkta sorun olmuş demektir hocam... ...evet... ...insanlığımızı kaybediyoruz demektir... ...yani anne niye çocuk? ...o zaman yani mesela... ...küresel manada... E, ...merhametsizlik varsa... ...evet... E, ...küresel noktayı, o, o, ...oraya getireceğim, evet. oraya getireceğim... ...yani bugün teknoloji çok şey verdi bize cebimizdeki telefonlar dünyayı getirdi ama insanlığımızı alarak veriyor verdiğini. Evet. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Onun için e, çok ısrarla bir cümleyi kullanıyorum. Müslümanlığımız insanlığımız kadardır. Evet. Müslümanlık insanlık tahtına oturuyor. İnsana Allah din veriyor. İnsana, meleklere Müslüman olun buyurmadı Allah. Ben de şöyle bir cümle kullanıyorum hocam. Ee, yani İslam'ı azaldıkça insanın insanlığı da azalır. Yani bire birebir evet. Yani bu çünkü yani gömleği ben üstüme giyeceksen kolum varsa gömleğin kolunu giyeceğim. Kolu kopuk bir insan gömleğin kol kısmını ne yapacak? Evet. Yani biyolojik boyutu olmadıkça tekstil sana gömlek yani üretsen olur üretmesen olur. Tabii. Aynı şekilde Müslümanlığımız Allah'ın rızasını kazanacağımız dinimiz insanız diye bize veriliyor. İnsanlıktan prim kaybettikçe Müslümanlıktan da kaybediyoruz aslında. Evet. Müslümanlıktan da kaybediyoruz. Bu sebeple annelik, babalık müessesesi merhamet kaybetmeye başladığında bu şu demektir. İnsanlıktan da kayıp var. İnsanlıktan da kayıp var. İnsanlıktan niye kaybediyoruz? Mobille gelip insanlıktan payımızı alıyorsa eğer. Gösteriş insanlıktan payımızı alıyorsa eğer... Mesela bir anne... Azaltıyorsa insanlığımızı... insanlığımız azaltıyorsa... Müslümanlığımızı da azalttığı için bu esnada... Bismillahirrahmanirrahim diyerek başladığımız işte bile zulüm yapmaya başlıyoruz bu sefer. Evet Allah Allah. Neden? Çünkü Bismillahirrahmanirrahim diyoruz bir parola olarak. Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınıyoruz. Ama insanlık bizde... Bir tür biyolojik eksiklik oluşturduğu gibi Nasıl mesela gömleği aldım ben konfeksiyodan ama Kolu olmayan bir adamın Tek kolu var iki kollu bir gömlek aldım Bir kol kumaş boşlukta dolaşıyor Tur atıyor böyle Sallanıp duruyor onu ne yapıyorlar yukarı doğru dikiyorlar kolu evet. Niye koyacak kol yok içine Şimdi Allah-u Teala Rahman ve Rahim Bir Allah olarak bize kendisini gösteriyor Bizden de bunu istiyor Koyunu keserken bile merhametiniz eksik olmasın istiyor Allah Teala ama kol yok ki bizde nereye oturtacağız bu gömleği bu Rahman yani. ve Rahim vasfını bir yere oturtamıyoruz. Bu niye oluyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin başına gelecek musibetlerin temel nedenini vehne bağlıyor. Vehn hani Ebu Dawud'ta geldi evet, sevde vehn vehn olur diyor vehn nedir diyor dünya sevgisi hı hı. dünyalaşma. Bugün merhametimizi götüren şey rahmetimizin gösterdiğimiz rahmetin tecelli edeceği inşallah yer olan cennetten önce dünyada cennet görme hastalığımızdır. Ebedi kalma hastalığı bize bulaşmıştır. Ebedi kalmayı düşündüğümüz için mesela bir baba ve anne 15 yaşında kız çocuğunu daha henüz yeni bali olmuş Henüz daha yeni aybaşı olmaya başlamış Bir açlık Sefalet de söz konusu olmadığı Halde nasıl sabahın Köründe tekstil atölyelerini iş yerine gönderir Evet Bu Küçücük çocuğu nasıl çalıştırır Hadi patron dini yok imanı yok Ben işçi çalıştırıyorum parasını veriyorum Diyor yani Sabah namazına kaldırırken kıyamıyor daha erken bu çocuk diyor. Sabah namazı vaktinde iş yerine gönderiyor Ama Evet. bu e, belki haram değil haram olmayan bir işte çalışıyor belki cinayet değil ama merhamet kıtlı. çünkü Allah şurada burada çalışıp alın teriyle eli, eli nasır tutarak çalışıp çocuklarının rızkını temin ederken yorulmuş baba istiyor evet. ve ona ibadet derecesi ihsan ediyor ona ibadet sevabı yazıyor yeter ki e, kız çocukları evde otursun diye kız çocuklarını Ağır hatta bedenlerine göre çok ağır sayılacak işlerde çalıştıran babalar anneler cinayet işlemiştir demiyoruz. Ama biz evet. merhameti konuşuyoruz. Evet. İnce ayarlarımıza ait bir incelik konuşuyoruz biz. Bu merhamet nasıl eksik oluyor? Eve girdi 300 lira artsın diye. Evet. İşte dünya bizi bu şekilde sömürüyor. Anneler babalar yoksa fıtratlarında var bu merhamet. Ama... Ee, dünyevileşme daha çok kazanma komşuların var olan e, ev eşyalarından bizde de olması işte her gün niye yemek pişireyim bugün de lokantadan getirin deme zevki yaşamak için bir kadın evde para lazım çalamıyor çırpamıyor hapisten korkuyor ya da o yeteneği yok çalma yeteneği yok diyelim ne yapıyor onun yerine tutuyor e, çocuğu çalıştırıyor evet ee, bu çocuğu Birisi dövdüğü zaman kıyametler koparıyor. Çocuğuma nasıl vurursun ben da zor şartlarda büyüttüm zaten hastalıklı bir çocuktu diyor. Hakikaten haklı. Bir kadın sen bunu beş senedir işe gönderiyorsun aynı saatte ama. Evet. Hep merhamet dediğimiz zaman kalın ayarlı zulümler hep aklımıza geliyor. Mesela çocuğu falakaya yatırmayı merhametsizlik olarak görüyoruz. Evet, doğru. Kalın bu, ayarlı merhamet. Kalın ayarlı merhametler. Doğru. Çocuğu falakaya yatırmayan var ne merhamet zulümdür, evet. zulümdür. Doğru. Çocuğun sırtına taş koyarsan zulümdür. Ya böyle bu işkence bunu gavur yapmazdan sen nasıl yapıyorsun? Deriz. İnce ayarlılar dikkatimizden kaçıyor. Bu ince ayar merhametsizlikleri de işte ...büyük siyasetçi olduğu zaman... ...bir yerde sorumlu müdür olduğu zaman... ...zulmeden adam üretiyor. Evet. Geldi, gelmek istediğim nokta bu burada. Yani biz hep böyle... ...filan terör örgütünün... ...dağa kaçırdığı... ...veyahut da filanca terör örgütünün... ...filan yerde kurşuna dizdiği insanları... ...bir merhametsizlik olarak görürüz ama... ...o kurşuna dizenler... ...o dağa kaldıranlar... ...bebekken bu eğitimi aldılar annelerinden. Evet. Sorun burada zaten. Bu... Cümlelerimi şöyle toparlayayım üstad. İnsanlığı kaybettiğimiz sürece teheccüd namazı bunu kapatamayacaktır. Teheccüd namazı ibadettir. İnsanlık biyolojisi değildir. Dolayısıyla teheccüde kalkabilir bir insan. Ama sabah namazına kaldırırken de kendisi bir saat önce teheccüde şöyle kalkabilir. Şöyle de bir şey var. Yani Sanki insan mesela teheccüde kalkarsa ya da namazlarında itinalı olursa Aynı zamanda da yani o merhametten de bir payı olur gibi bakılıyor yani abid insan, e, musalli insan, aynı zamanda da merhamet yani oradaki kopuş nerede? Biz zaten bunu niye örnek veriyoruz evet. hocam? Bari sen olma diyoruz yani sen evet. tek umutsun. Kopuş nerede başlıyor? Kopuş Orada. nereden? İbadetleri ...kabuklu kabuklu yemeye çalışıyoruz hocam... <gülüyor> ...yani... ...soymadan portakal yediğimiz için... ...bu sorun ortaya çıkıyor... Evet. ...yani... ...kabuğunu kaldırılmış ibadet nasıl hocam... ...kabuğu kaldırılmış ibadet... ...namazda Rabbinin huzurunda olduğun... Evet. ...kıvam mesela... ...yarım saat dehyecud kırıyorsun... ...yarım saat Rabbi ile buluşmuş adam... ...tam Bismillahirrahmanirrahim'i... ...hazmetmiş adamdır... Değil mi? Evet. ...yani namaz tenha anil feshayi ve almunker bütün kötülüklerden kabalıklardan alıkoyar namaz diyor yani niye ben tecrüt namazını misal veriyorum tecrüt zirve bir ibadet daha üstü yok evet. nafile namazlarda üstü yok Rabbinle yani baş başası Cuma namazı nafile olsa idi tecrüt ondan kıymetli olurdu. Evet. Bayram namazı nafile bir ibadet olsa tecavüt ondan faziletli olurdu derhalde. Tecvit zirve bir peygamber ibadeti yani evet, başka bir şey evet, demeye gerek evet, yok. Evet. Peygamber ibadeti. E peki e, bu tecvide rağmen niye tenha'anil fahsayi evvel münker yapmıyor? Çünkü tecavüt namazı bir saatte kalkılan yapılan rutin bir ibadet haline geliyor. Halbuki günlük merhamet Enerjisi yüklenme ibadeti olmalıydı o evet, çok güzel. Yani kalkıyorsun gece fişe takıyorsun kendini Telefonun fişine taktığın gibi kendini B takıyorsun Bütün gün onun e ikliminde yaşıyorsun Eleyeceksen eriyorsun Dolacaksan doluyorsun Akşama kadar da o sana yetiyor Çünkü Rabbinle tefekkür etmişsin Sen baş başa kalmışsın En azından öbür teheccüde kadar yetmeli bir insana evet, diyoruz. Bunu niye zik zik zik zikrediyoruz? Başka konularda zikrediyoruz. Hele hele teheccüde kalkan mümin. Sen ümmetin tek umudusun ya. Sen teheccüde kalkıyorsun. Yani peygamberlerin yaptığı ibareti yapıyorsun. Sen bari örneğimiz o. Annelikte, evet. babalıkta e, veyahut da işte adil öyle, devlet adamı olmakta adil devlet adamlığında Mükrim, mükrim işveren olmakta Mük, Mükrim ne demek hocam? İkram eden yani, yani, lütfen. yani ikram eden deyince Ramazan'da kumanya veriyor O, o anlamda Onun efendim, için ben efendim, bu cümleyi açayım isterseniz <gülüyor> Açın lütfen. Yani işçisinin de çocuğu olduğunu düşünen Evet isterseniz Hani insana dokunan şey dedik ya Biraz oralara şöyle Böyle yapmamız Gereken zamana da yaklaşıyoruz Yani işverenin hayatında Merhamet merhametsizlik, devlet hayatında, amir memur hayatında, merhamet merhamet, satıcı alıcı hayatında. Bir defa hocam insan olarak ayak bastığımız her yerde mümin insan olmayı borç bileceğiz. Evet. Ben camide kimsem, siyasetçi olduğum zaman da oyum. Evet. Yani camide Rabbimin huzurundayım da, e, bankaya girdiğimde kimin huzurundayım? Ben şey demiştim bir yere, alnı secdeye giden adamdan zalim yönetici olur mu? Olur hocam. Haccaç herkesten çok namaz kılar. Öyle mi? Herkes <gülüyor> o zaman secdenin farkında Mesela değil. değil, tü hocam, değil biz Türklerde zalim diye anılır. Haccaçı evet. Hac zalim. Evet. O değil adamın tabi. E, kaç kişi öldürdüğünü Allah'tan başka bilen yok. E, onun sayesinde de camilerde huzurlu namaz kılınmış yıllarca. Her şey eline <gülüyor> Ama eli kanlı gitti Rabbine. Namaz namaz namaz konusunda tembel biri değil sakallı namazı var pek çok Kur'an biliyor evet. ayet hadis bir asaptan karşılaşmış pek çoğu ile mesela sahabiler hadis okumuş enesip maliki e hadis okumuş sen Buradaki bu sıkıntı sorun ne musun? hocam yani sevdeyle elin kopmasın birbirinden ee, sorun şu hocam Emevi devleti bunu çağırmış. Ee, sen bizim vezir filan değilsin ama genel valimizsin demiş. <gülüyor> Abdülbelik bin Mervan demiş ki ha ben ha sen demiş. Al ha. devleti idare et demiş. Bu hocam çaya şeker katmak gerekiyor ya evet. bir kaşık. Bu şeker çuvalına çay dökmüş. Yani <gülüyor> ne yapmış siyaseti, e, devlet idare etmeyi, genel valilik yapmayı... Müminliğinin içinde bir çay kaşığı gibi bir iş yapmalıyken siyaseti dini hale getirmiş adamı. Evet. Mesela çok adam öldürdün, çok zulmedildin dendi. De cevabı çok net. Yaptıysam ümmet için yaptım. Bakın huzura diyor. Herkes huzurlu diyor. Bu topraklarda herkes hacca gidiyor. Daha ne, evet. ne istiyorsunuz evet. diyor. Herkes rahat ibaret ediyordu. İyi de bunu yaparken çuvalın içine, şeker çuvalın içine sen bir bardak çay döktün, çay kayboldu. Evet. Yani dengesizlik İslam kayboldu. bu. Evet. Denges İslam'ı namazıyla, orucuyla, zikriyle, teheccüdüyle, Kur'an okumasıyla, siyasetiyle, ticaretiyle, seyahatiyle, hayatın dini haline getirmek başka şey... Hayatı sadece teheccüd namazı zannedip gündüz faiz yemek başka şey. Hayatı sadece siyaset zannedip adete ahirette başka bir şey sorulmayacak gibi sadece siyasete yatırım yapmak başka bir şey. Evet çok güzel. Yani siyasetçi bir noktaya geldiğinde e, varsa yoksa gündüz gece e, Kur'an'da hadiste her yerde siyaset başka bir şey yok. Zannediyorsa kendi de yandı evet, emri evet. altındakileri de yaktı. Yandı, evet. Yani iş yeri işleten bir. ...iş sahibi, ben patron diyorum... ...siz işveren diyorsunuz... ...ben daha halkça söylüyorum herhalde bunu... <gülüyor> ee, ...şimdi bir işveren... ...bir patron, işçi çalıştırıyor... Evet. ...sen nasıl... ...oğlunu düğün yaptığında... ...kızını düğün yaptığında... ...patron da olsan ufak tefek karışıklığıyla... ...birkaç gün işe gelemiyorsun... ...çok rahat bir şekilde kanunen... ...böyle bir hak olmasa bile... Oğlu, oğlunu evlendiren bir adama iki gün işe gelmeyi versen hadi zararı yok. Abi bu harçlığı da çocuğun buzdolabını ben vereyim desen. Hem o adamı daha iyi çalıştıracaksın sana dualar edecek. Oğlu gelip elini öpecek abi Allah razı olsun buzdolabımızı aldın. Hem de insan olduğunu anlaşılacak. Evet. Evet seni yasalar Belki buna zorlanmıyor. Belki ötesi de insan olduğunun. Elbette. Evet. Yani seni bir Benim de yasalar. Benim patronum insan adam ya. Değil değil mi? Mi? Yani Allah razı olsun diyen işçi başka bir alacağım yok benim sendek zaten her şeyimizi alıyor deden başka yani ben bir iş yerinde konuşma yaptım evet. beni çağırdı patron bunlara nasıl adet dedi dedim ki ben önce sana konuşayım dedim çağır Müdürlerine dedim bundan <gülüyor> sonra işler akstakti işçilere inandırıcı konuşamam ben de evet, yani ben sana konuşmadan işçiye ne anlatayım dedim dedim ki <gülüyor> sizin gayeniz ne dedim ya dedi herkes hakkına okguna sahip olsun dedi. Yani hakkına, hukukuna sahip olsun. Benden almasınlar, ben de onlardan almayayım dedi. Valla dedim Amerika'da gibi patron da böyle düşünüyordur herhalde dedim. Evet. Ben olsam sizin yerinize şunu hedef yaparım. Herhangi bir sendika bu iş yerine gelip üye toplamaya çalıştığında bizim patronumuz sendikamız zaten. Sen ne geliyorsun buraya dedirtebiliyor musun? İşçinize, çalışanınıza. Çalışan, sendikaya gerek yok ya patronun kalbindeki Allah korkusu yeter bize dedi. Bana dedi ki... Hocam de, siz dedi çalıştıran bir tip değilsiniz dedi. ol doymaz dedi. Evet. Dedim bunu da Allah biliyor. Böyle yarattı zaten kullarını ama sen bu kalitede oluyor musun ona bak dedim. Evet, evet 3000 işçi çalıştırırsan 4000 işçi çalıştırırsan sendikasız olmayacak kadar kabalık olur orada ama 50-60 işçi çalıştırıyorsun sen. Yani 50 kişinin gönlünü idare edebilmeli bir mümin bu insanlık otoritesi olarak yeterli. Ama biraz önce dedik ki Hastalıklı boyutu var insan olunun yani altı kişi iken dünyada kabil vardı. Evet. Altı da biri insanlığın sorun demek yani <gülüyor> yani kabil evet. kabil iki de kız kardeş iki de anne baba altı kişiydiler Biri katil çıktı demek ki dünya altı milyarsa bugün bir milyarının kötü adam olma ihtimali çok normal evet. böyle bir şey, iddiamız evet. yok ama bu fıtratımızda evet, da var, var evet. yani genlerimizde böyle bir şey olabilir bizi ilgilendirmiyor. Biz bu duygularla yaşıyor muyuz? Evet. Biz e, sorunuza e, sor cevap olarak bunu zikrediyorum. Yani siyasette niye eksiklik oluyor? Siyaseti tek şey zannediyoruz. Patronlukta, işverenlikte niye sorun oluyor? Hayatı ondan ibaret zannediyoruz. Niye imam efendi e, cuma hutbesini uzatıyor veyahut da işte namazı uzatıyor da arkadakileri dikkat Dünyanın imamlıktan ibaret olduğunu zannediyor nasıl olsa ben namazı kılıp eve gideceğim bunlar nereye gidecek gidiyor diyor bunlar da evine gidecek halbuki adam e, acil mesela filan yerde görevlidir şimdi bir kardeşimiz bir hastaneden e, telefon etti cumaya yarım saat var hocam dedi ben dedi e, bir hastamız çok doktormuş çok e, yoğun bir ameliyata gireceğim cumam gidecek ne yapacağım dedi ne demek gidecek dedi çok erteleyemez mi yok hocam dedi dakikaları var hastanın. hatta bu telefonu da çabuk söyleyin lütfen diyor hmm. çabuk söyleyin Dedim ki ne demek sen Cuma gidiyorsun sen Cuma'dasın yalnız seccadesiz önlüğüne kılacaksın orada o hastanın başındasın sen dedim. Ameliyattan çıktığınızda Cuma geçmiş olursa öyle kılarsın dedim günaha girmeyeceğim mi dedi. Sevaptasın bırak evet. yani Orada Allahü Teala Cuma namazını o müminin canını kurtarma görevi olarak veriyor sana. Velev ki kafir olsun hocam hiç önemli değil. Evet. İnsan değil mi? Hadis-i şerif diyor ya insan değil miydi diyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis için mensuk deniyor ama... Çok önemli bir şey. Bir Yahudinin cenazesi gerirken ayağa kalkıyor. Evet. Diyorlar ya Resulallah, bu Yahudiydi diyor ama insandı diyor. Evet. Yani bu çok önemli bir nokta hocam ya. Tabii tabii. Ama insandı diyor. İnsan başlı başlı muhterem diye. Ya insanın kendisi mükerrem. Adem'in çocukları mükerrem, mükerrem hocam. Evet. Adem'in çocuğuna plastik silikon varlık muamelesi yaptığımız zaman Allah'ın gazabını üstümüze çekeriz. Evet. Evet. Evet hocam. hocam çok teşekkür ederiz İsteyim. Allah razı olsun Amin. Değerli dinleyiciler İslam'dan hayata ölçüler Bendeniz Ahmet Taş getiren Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla merhameti konuştuk Evet bu programdan Sonra yüreklerimize bir Bakalım inşallah Bismillahirrahmanirrahim Dediğimizde o bize bir şey Söylüyor mu Tehettütlerimiz ertesi gün ee, bizi o enerji e, doldurmuş enerji oluyor, doldurmuş oluyor mu? E, onlara bir bakalım bu programın sonunda. E, hayırlı günler diliyoruz. E, sağlıcakla kalın.